Evet Açık Radyo burası ve Açık Gazete içinde yayınlanan Soma nöbetini dinliyorsunuz. Ağustos ayına geldik bile. Geçtiğimiz ay uzun bir süre Soma'yı konuşma fırsatımız olmuştu. Zira Akhisar'daki e, karar duruşmasına gidip olan bitenleri yerinde izlemiştik ve arka arkaya neredeyse beş gün Açık Gazete içinde yayın yapma fırsatımız oldu. E, oradaki süreci özetlemeye çalıştık. Nihayetinde Soma davasında ailelerin avukatları kamu görevlilerine ve Soma AŞ çalışanlarına e, ayrıca katliamda katkısı olan herkes ...ceza alması gerektiği konusunda e, ısrar etmişlerdi bu isimlerin ceza alması konusunda. Fakat e, olmadı bu senaryo gerçekleşmedi diyebiliriz. Can Gürkan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı Soma patronu e, kabaca ve diğer isimlerde e, yargılananlarda 15-20 yıl arası hapis cezalarıyla e, yargılanıyorlar. Bu karar neye sebep olacak? Avukatlara göre halihazırda 4 yıldır hapiste olan e, Can Gürkan bu durumda tahliye olabilir bu sene içinde. Bu kez ise hafif cezaların verilmeyen cezaların sebep olduğu meselelere bakacağız biz de. Tam da bu nedenle geçtiğimiz aydan devam dah gibi düşünebiliriz. Soma katliama etrafında gelişen iki farklı davayı değerlendireceğiz bugünkü yayınımızda biri İstanbul Can Kurtaranda geçtiğimiz kış yaşanan bir mesele dört asker hayatını kaybetmişti yaşanan e, gemi kazasında e, hakim Soma davası sonucuna atıfta bulundu bu dört ölüm için e, altı yıl sekiz ay hapis cezasının nedenini açıkladı. Dedi ki 301 kişinin ölümü için verilen bu cezaların yanında 4 kişi için 6 yıl ceza yeterli olacaktır. Avukat Can Atalay'la kısaca değerlendireceğiz bu kararı aslında Soma katliamının e, sebep olduğu Soma katliamı etrafında gelişmiş bir dava olarak buna bakacağız. Bir diğer dava bakmak istediğimiz 13 Mayıs 2014'de katliamın yaşandığı güne götüreceğiz sizi. Ege Üniversitesi öğrencileri Soma için eylem yapmak üzere okulu işgal etmişlerdi bu iş. Şikay sonucu sabaha karşı bina basıldı. Öğrenciler dövülerek gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde de öğrendik ki biz bu sonuçlanan davaya göre. Öğrenciler okuldaki maddi hasara karşılık 338 bin liralık tazminat davasıyla karşı karşıyalar. Bu tazminatı ödemeye mahkum ediliyorlar şu anda. İzmir'den bu öğrencilerin avukatlarına soracağız. Gülkir Elçıkaya'ya detayları öğreneceğiz. Ondan bütün bunlara başlıyoruz şimdi Soma nöbetinde. Evet Can ile birlikteyiz. Bir kez daha geçtiğimiz ay konuşma fırsatı bulmuştuk en son. Teşekkürler. Hoş geldin yayına Can iyi günler. Teşekkürler. Şimdi e, aslında mesele şu. E, 6 yıl 8 ay cezaya somalı gerekçe İstanbul Sarayburnu açıklarında geçtiğimiz kış içinde gerçekleşen bir e, ölümlü kaza vardı. Sahil güvenlik botuyla e, çarpıştı. Askerlerin bulunduğu tekne ve sonra 4 asker hayatını kaybetti. Nihayetinde hakim açıkladığı gerekçeli kararda yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan olaylarda e, en fazla 15 yıl hapis cezası verildi. Dolayısıyla burada verdiğim 6 yıl hapis cezası orantılı dedi. Bu kararını açıkladığı tarihi 11 Temmuz bu arada. Burada teknik bir şey sormak istiyorum <gülüyor> sana. Yani çok kısa bir süreç içinde aslında gerekçeli kararın açıklandığını, yazıldığını görüyoruz. 15, gibi, 10, 15 gün gibi bir kısa sürede. Ee, böyle bir şey mümkün olabilir mi? Devam eden şeylerde şimdi çok teknik bir soru. haberlerinden diyorum şu Evet. Ve ee, gazet haberlerine dayanarak. E, yorum yapmış. Biraz önce güvenin nedeni de e, oydu. Soma'nın gerekçeli kararı o tarih tibariyle yazılmamış idi. E, Soma'nın e, kısa kararını da e, o mahkemenin hakiminin gördüğünü sanmıyorum. Hı -hı. Yani duruşmada okunan kısa kararı da gördüğünü sanmıyorum. Gazete Haberleri'nden bir e, yorum yapmış Öyle bir yorumla devam evet, evet. etmiş gibi çok gözüküyor. Açı, çok açık. Çok açık böyle oldu. Evet yani dolayısıyla e, böyle çok kısa bir... E... Andı bu ama sonrasında mesela bu, bu şey ne söylüyorsun? Aslında yani Soma'dan sonra Soma'nın sebep olduğu şeylere bakarsak, Soma davasının kararını sebep olduğu şeylere bakarsak eğer e, bu böyle bir atıf ne manaya geliyor? Hem hukuken hem sosyal manada ne anlama geliyor acaba? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, o, da senin, o da senin bütün ayrıntılarını bilmiyor ama daha gerekçeli kararını dahi görmediği hmm. e, bir kararı atıf yapmak o hakimin ee, aslında e, verdiği kararı verebilmek için çeşitli gerekçeler yaratma konusunda çok önceden karar verdiğini gösterir bence. <gülüyor> yani uzun cümle kurdum. Kısaca şöyle söylemek gerekirse e, ha, e, mahkeme hakim kendisine gerekçe arıyormuş. <gülüyor> e, Soma davasının haberi de önüne düştüğünde onu da kendisi bir gerekçe haline getirmiş. <gülüyor> Soma davası e, kararın manası şu aslında kabul edilemez bir yorum yapıyorlar ama manası şu. 300 ...bir denklem kuruyorlar... ...sizgi için şu kadar ceza verildiyse... ...üç insan için... ...şu kadar ceza verilmesi... ...o karardaki ifadeyle söylersek... ...orantılı... Hı hı. ...hakka ve nefasete uygun... ...birincisi böyle bir mantık kurulamaz... ...böyle bir mantık kurulması hukuka aykırıdır... İkincisi ise... ...Soma'daki esas olarak tartışma şudur. ...bu suç olası kasıtla... ...bu işlendi... ...manenin sunulması kasıtlıdır... Bilinçli taksir miyiz yoksa taksir miyiz? Çarşıçması yaptık esas olarak. Evet. Bir kere taksir ya da bilinçli taksir deyince, fiili de tek yorumlayınca, fiili de parçalamayınca, yani A panosunda ölen işleri, ölümüne sebep olan eylemiyle ilgili ayrı ceza, T panosundaki işleri ölümüne neden olan eylemiyle ilgili ayrı ceza, ki bu fiiller ayrı fiiller, hı hı. E, ceza e, verilmeyince, e, toplamda 15 yıl Can Gürkarası'ndan e, Ramazan Doğru açısından 22 yakın bir süre, hı hı. E, Akın Çelik açısından da ototikizm, 6 aydı yanlışlıkla. Tam bir süre söz konusu olur. Bunlar Türkiye tarihi açısından çok, yüksek, çok az cezalar olmaya e, bilir ama e, sorun burada bu dosya kapsamında çok açık bir şekilde olası katıtsa, yani katıl bir türüyle e, sonucu öngörmesine rağmen e, olursa ee, olsun. Ee, zaten 300'ler işçi olmaz. 50-100-150 sayısında biz tolere ederiz gibi bir e, ve Türkiye tarihleri zaten görülen bir şekilde e, davranınca e, bu işveren bir vekinleri, işveren bir vekinleri hı hı. E, ortaya çıkan hakkı olan ceza 301 kere 15'i e, olması gerekirken tam aksi sadece 15'inde ya da 22'inde ya da 18'inde 18 cezalandırıldı. Evet. Dolayısıyla yani, aslında bu onun, çıkan... Böyle olunca da bu tür e, ne diyelim fırsat kollayan e, yargı cevasının e, istediği fırsat e, eline geçmiş gibi davranıldı. Ama kendi içinde de çelişiktir e, bana sorduğunuz karar Kendi içinde de kabul edilemez bir mantıksal faaliyet sürdürmüş. Evet olabildiğince bir yandan da e, komik, trajikomik bir tarafı var. Yani aslında bakarsan bir tepki gibi de okunabilir burada hakimin söylediği şey. Yani o kadar yüzlerce Peki. insanın ölümüne... 15 e, Sadece 15 yıl ceza veriyorsanız e, burada bu kadar insan öldüyse bunu söylerim diyor. Bir tür tepki olarak okunamaz mı sence? Ee, yok bence okunamaz. Yani benim <gülüyor> de söylediğim gibi e, bu mahkeme e, yani Soma'yı gerekçe göstererek e, karar veren mahkeme daha ziden bir karar vermiş. Ona ilişkin bir... Gerekçe örüyoruz. Haber önünde düşünce de bunu gerekçe yapmış. Ben öyle bir gerekçe haline ama. gelmiş yani, oldu. Ama diyorsun. şöyle söyleyeyim. Yani şunu söyleyen bir hukukçu da yanlış söylemeyecektir. Cezaların yüksekliği ya da azlığından <gülüyor> e, ceza yardımlamasında adalet süremez diyecektir. Doğru. <gülüyor> Bu doğru bir e, yaklaşım olur ama e, biraz önce de söylemeye çalıştığım senin de sorunun içerdiği e, hususlar zaten bizim sadece ceza miktarı değil ona öngelen e, hukuki yorumu ona gelen mantıksal e, süreci o aşamaların bütününü tartışıyoruz ve adaletlilik esas olarak burada kendisi gösteriyor. Evet yani 15 yıl meselesinin 300 bir kere verilmesi başka bir şeydi. İşte tek bir seferde 15 yıl verilmesi başka bir şey başka bir manaya geliyor hem hukuki hem de hakikaten sosyal anlamda. Çok teşekkür ederim bu kadarlık ederim. bir yorumla konuşmak istedik. Teşekkürler görüşürüz. Sağ olun. Evet ve şimdi konunun diğer tarafını konuşmaya dönüyoruz aslında Ege Üniversitesi öğrencileri sorma için eylem yapıyorlardı 2014 yılında. Şimdi nihayetinde o eylemin sonunda geldiğimiz yerde Ege Üniversitesi rektörlüğü bu eylemde oluşan maddi zararı dava tamamlanmadan öğrencilere kesti. 338 bin liralık bir faturadan bahsediyoruz. Gül Kireçkaya hattımızda öğrencilerin avukatlığını yürütüyor aynı zamanda. Hoş geldiniz Gül Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi e, Ege Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi'nden 38 öğrencinin üniversite işgalinden bahsediyoruz. 13 Mayıs 2014'te Soma'da 301 işçi yaşamını yitirdikten sonra e, yabancı diller hazırlık binasını işgal etmişlerdi. Talepleri vardı aslına bakarsanız. Burada bir e, talepler evet. listesini söylemek lazım belki de. Hı -hı. Soma'da yaşanan olayın kaza değil, katliam olduğunu belirten bir açıklama yapmasını istediler. Rektörlüğün yanı sıra Ege Üniversitesi'nden 19 Mayıs'ta Canan Kulaksız şenliği ve Soma için çadır kuran öğrencilere yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yapmalarını istediler. Ee, Ege başta olmak üzere üniversitelerdeki polis ablukası kaldırılsın dediler. Ya, aynı zamanda evet. hala devam eden işgal eylemine katılan hiçbir öğrenci hakkında adli idari soruşturma açılmasın dendiği talepler bunlardı. Ama şimdi dört evet. yıl sonra dönüp baktığımızda elimizde 338 bin liralık bir fatura var. Nasıl değerlendirmek lazım burayı? Şimdi... Aslında olayın öncelikle işgal amaçlı olmadığını belirtmek istiyorum. Evet. Çocukların, çocuklar diyorum ama öğrenciler, hı hı. hani sonuçta boykot yapmak istediler. O da Ege Üniversitesi sektörlüğünün yaptığı bir açıklamaya dayandı bu boykot. Kaza olarak nitelendirildi. Canan Kulak Şenliği vardı. Hı hı. Bu kaza nedeniyle yasaklandığını belirtti rektörlük. Hı hı. Hani e, bir yandan şeyi yani tamamen kulaksız etkinliğini engellemek hem de hani Soma'nın bir kaza olduğunu belirtmek gibi amaçları vardı. Yaptılar. Öğrenciler buna karşı boykot yani ve boykot komitesinin de talepleri vardı. Hı hı. E, öncelikle şunu belirtmek istiyorum okulda o anda eğitim öğretim yoktu. Hani eğitim öğretimi engellemekten çocuklar yargılanıyor da öncelikle. Hı hı. Yoktu. 12-30'da toplandı zaten çocuklar yani. Ders de yoktu. O günlerde de vize sınavları vardı. Bu nedenle hani bir öğretimi engelleme durumu aslında olmadı. Hı hı. 22 Mayıs'ta öğrencilerin boykotu eylemi başladı. Yüzden fazla öğrenci katılmıştı. Yani hı hı. bir de dışarıda olanlar vardı. Evet. 22 Mayıs'ta yine aynı gün aslında rektörlük talepte bulunmuş yani niyete. Ee, boykot daha sonra talepler karşılanmayınca görüşmeler sırasında bu işgale dönüştü. Hani kapıları kapattı çocuklar. Onun üzerinden de ertesi gün operasyon başlatıldı. Yani aslında toplam 3. gün gibi bir durum oldu operasyonun bitimi. Çünkü 23 Mayıs'ın sonunda yapıldı. Geceleyin başladı operasyon. Hı hı. Çok ciddi bir operasyondu. Yani Helikopter zaman, destekli filan olduğunu helikopterler, görüyoruz. Helikopterler itfaiye su hortumları korkunç miktardır. Hatta onu da sorduk mahkemeye reddetti. Hı. Yani kaç su kullanıldı? Kaç ton katı kullanıldı? Kaç ton biber katı kullanıldı? Kaç tane yani? Hı. O kadar çok e, teşhisatla geldiler ve girdiler ki hani, gerçek bir Savaş gibiydi orası. Hı -hı. Ve çocukların bunun karşısında yapılabileceği aslında hiçbir şey yoktu. Amaç bunlardı ama bunu e, bu noktaya bir savaşa dönüştüren Ben, ben direktörlük oldu. Hı -hı. E, rektörlük kendi adına değil avukatının kişi olarak adına bir şikayette bulunmuş. Hı -hı. Aslında dosyada şöyle bir de sıkıntı var. Avukat Ceyhan Demir görünüyor. Halbuki rektörlük olduğunu hani şey yapması gerekiyordu. Olacak olsaydı. Ama onun üzerinden rektörlüğü e, katılan olarak kabul ettim mahkeme. Biz onu belirtti aslında şey diye yani Reyhan Demir kim? Hı hı. Reyhan Demir. Rektörlüğün bir avukatı. Müşteki olamaz yani. Hı hı. Müşteki olan rektörlük olması gerekiyor. Hı hı. Böyle saçma bir durumla başladı iş. Hı hı. Çocuklar çok ciddi yaralanmalarla gözaltına alındı. Ben size şunu da istiyorum ki hani o dönemden itibaren Ege Üniversitesi gerçek bir e, polis savukası altında. Hı hı. Hani ondan önce başlayan e, ve o, onunla yükselen, arkasından Fransacıoğlu, yani ülkücülerin Ege Üniversitesi'nin işgal girişimi e, karşısında, yani giderek polisiye giderek bir kışla havasında üniversite. Hı hı. Yani bunun bir başlangıcı oldu diyebilirim evet. en üst noktasında. Böyle şimdi 338 milyarlık bir talep bulun bulundu rektörlük. Yeni rektörün gelmesiyle sanırım bir parasal atılım yapma kararı verdiler. <Gülüyor> Çocukların üzerine 338 milyar ütessiz sorumluluktan söz etmiyor. Hani kimin ne yaptığı belirsiz zaten. O netleşmeden hani 338 milyar ödeyin dediler. Evet. Biz itirazımızı yaptık. <Gülüyor> hani o itirazda da şunları Dile getirdik. Yani öncelikle kusur sorumluluğuna dayalı, aksızıyla dayalı bir fazlanat talebi var ama kusur tespit edilmedi daha. Üniversitenin deki çocukların çocuklarının yargılandığı davada hala adli tıp raporu bekleniyor. Tam 25 duruşma getirildi bu arada. Hı. 2014'ten beri İzmir iki Ağır Ceza Mahkemesi'ne yargılama sürüyor. Hı hı. 2016'da Adli TÜV'a gitti dosya. Çocukların değişikliği açısından. Hı hı. Aa, hala da gelmedi aslında. 25 duruşma yapıldı. Hı hı. Bir kısmı tutuklu olduğu için çocukların ZEGİDİS bağlantıları falan. Baya bir ilerleme kaydedilemeyen bir dosya. Aslında. Peki kaç kişi var tutuklu? Bir de aynı dava, aynı dosya yüzünden mi tutuklu var? Bu dosya üzerinden tutuklu değil. Başka dosyalar evdeyle tutuklanmış üzerine. çocukların başka başka saniyelerde olmaları nedeniyle sekiz bağlantılarında da sorun olduğu için biraz uzadı bu aşamada. Zaten beklendiği için hı hı. çok da şey olmadı. Yani Soma'nın devamı niteliğinde görüyoruz. Soma'yla ilgili yapılan bütün eylemlerde zaten hı hı. ciddi müdahaleler var. Evet. Ki e, onlarla ilgili 2019 sayılı kanuna muhalefetten birçok soruşturma açılmıştı. Evet. Ama Soma'nın şeyiyle yani Somada verilen kararla birlikte bu davaların sonuçlarının genelde protesto edenler yönünden aleyhine daha ciddi zaten öngörümüz var. Hani bu davadan da açıkçası çok da bir şey beklemiyoruz. Eğitim öğretme engellemekten, kamalına zarar vermekten, ondan sonra 2019 11 sayılı kanuna muhalefetten ve terör örgütü propagandası yapmaktan çocuklar hakkında çok ciddi. Yani hı hı. alt sınır sınır şeyleri, artırımlarıyla ciddi bir e, nedeniyle ceza isteniyor. Hı hı. Ama biz özellikle terör örgüt propagandası yönünden herhangi bir delil, bir şey bulunmadığı düşüncesindeyiz ciddi anlamda. O nedenle de oradan beraat bekliyoruz. Ancak diğer suçlar yönünde e, polis tutanaklarına ve kamera kayıtlarının kendilerince belirledikleri bölümlerine Bakarsanız ki Biz o kamera kayıtlarından da almış biçimde itirazımızı yaptık hı hı. Yani Helikopterlerle e, şeylerle, Çatıya zorla Çıkarılmış kaçmak zorunda kalmış Çocuklara operasyon düzenlendi Orada ölüm olmaması bizim için Ben bütün ailelere de Bütün herkese de söyledim hı hı. Söylüyoruz da Yani Çocukların canını kaybetmemesi gerçek bir mucize oldu Çünkü çatıda vardı Bolif operasyonu çatıya yaptı ve e, çatı boşluğundan alt kata müvekkilim atıldı. Düşünün yani hmm. hiçbir can güvenliği e, kaygısı yoktu operasyonu yapanları. Evet. Bu anlamda yaşamaları mucize bizim için. Evet. Hani tek tek şey yaptığımız olay bu. Sevindiğimiz, mutlu oldu evet. yani. <gülüyor> Gerçekten başka da bir Çünkü tarafı yok galiba sevindiğimiz. kaybolabilirlerdi çocuklarımız. Gerçekten öyle olacak. Peki yani, e, bir, bir sonraki duruşma ne zaman Gül Hanım, bir yani baktığımız o, zaman? O, Ekim ayında bir hmm. saniye. Ekim ayında duruşmamız var. Birbirinden uzun aralıklarla devam eden bir duruşma evet, sürecinden de bahsediyoruz. Evet bu ikinci olacak duruşmamız. Henüz ikinci duruşma olacak. Yani evet, bu, biraz ya da ikinci, kamuoyun... bu yılki ikinci duruşma. 16 Ekim 2018'de duruşmamız. Hı hı. Adli raporun gelmesi bekleniyor. Ama Adli raporun dinliyorum. aslında öğrencileri teşhis etmesini bekliyoruz galiba Sadece teşhis. Biz asıl o kamera kayıtlarının e, usulü aykırı alındığını bu nedenle hiçbirinin değerlendirmeye alınmaması gerektiğini hı hı. da umuyoruz. Peki Böyle, bir 38 usulü kuna da ne kadar uyuyor? Ya, hiçbir talepimiz kabul edilmedi. Hı -hı. Keşif talebimiz kabul edilmedi. Hı -hı. Keşif talebimizi kabul etmeyince de orada ne zarar verildiğini, kimin ne zarar verdiğini, nerelerin zarar gördüğünü tespit etme şansımız olmadı. Anında tekrar şey açıldı. Delil tespiti yapılmadı. Hı -hı. Hani sadece duvarlardaki yazılarının fotoğrafını çekti polis. Çünkü e, terör örgütü propagandasından suçlamak için Evet. Dill arıyordu ama L delili hiçbir şekilde toplanmadı zaten. Evet. Hani böyle bir durum var. Peki bu 38 yani o... öğrencinin nasıl teşhis edildiğini bir sorarsam size. Yani o zaman bir gelişi güzel sistemden mi bahsediyoruz? Zira şey kimlik öyle. bile belli değil. o operasyonu izleyen öğrenciler de alındı. Hı. Hı hı. Koşturularak kaç... yani üstlerine saldırılarak alındılar. Çok ciddi dayak getirdiler. Gerçekten hani Almışları karakola götürüştüren yani, niyetten yani çok çekiciydi. Yani kayıp vermediğimiz için şanslıyız hep onu söylüyorum gerçekten. Düşününce evet. evet. çok büyük bir operasyon. Yani ilk duruşmaya Somali aileler katıldı destek için. Bu bizim için çok güzeldi tabi. Hani onların desteği çok önemliydi. Ee, i̇lk duruşmada böyle bir güzellik oldu biz onların, onlar bizim davalarımızı böyle adalet arayışı üzerinden yürütüyoruz. Hani öncelik aslında bu davada da yine bu şeyde de yine bu dosyaya emek veren Soma davasında e, yargılanmaları gereken insanların hani yargılanmaları için, adalet için gerçekten hani emek veren birçok insan oldu. Bunlardan avukatlarımız bizim için çok Gerçekten emekleri var. Selçuk Oztaş'ı tekrar alamıyorum. Ee, Saygılarımı sunuyorum. Bütün meslektaşlarıma bu anlamda biz Özgürlük Tular Derneği ve Çalışma Derneği avukatları olarak hani bu davaları takip ettik. Her herhangi bir çıkar gözlemek istiyorum çünkü biz öğrenci olabilirdik. Biz de onlarla birlikte aynı konumda olacak. Evet, olma hani? davalarının e, geldiği ilginç bir başka taraf. Bugün de buna uzanmaya çalıştık biz de. Zaten Ege Üniversitesi'ndeki evet. e, e, eylemin e, ve sonrasında aslında katliama dair devam eden bir eylemin geldiği evet. son nokta. 16 Ekim'de görülecek evet. bir dava. 38 öğrenci var. 338 bin liralık bir tazminata, e, tazminata ödemeye mahkum edilen ama diğer taraftan duruşmaya baktığımız zaman 25. celse yapıldı. Yavaş yavaş ilerleyen oldukça... E, sessizce devam eden bir evet. adalet arayışı e, sürmeye devam ediyor. Evet çok teşekkür ederiz Gül Hanım. Eklemek istediğiniz bir şey olur Olan mu sizin? Yani. Yok yok devam ediyoruz. Çok sağ, sağ olun. olun. Çok teşekkürler. İyi Görüşmek iyi günler üzere. Günler diliyorum. Soruş Hoşçakalın. Bakalım. Ve Soma öbüt Ağustos 2018 dosyasını şimdi kapatacağız burada iki konuya bakmaya çalıştık aslında Soman'ın etrafında gelişmiş iki konuya bir tanesi e, dört ölümün yaşandığı bir kazada e, hakimin 301 kişi için e, 15 yıl hapis cezası uygunsa dört kişinin ölümüne de altı yıl kafidir demişti. Diğeri de az önce Gül Hanım'la konuştuğumuz Gül Kireçkaya'yla ile konuştuğumuz Ege Üniversitesi 2014'te Ege Üniversitesi'ndeki işgal sırasında Soma katliamını e, Protesto etmek için yapılan eylemler sonunda e, dava açılan öğrencilere yönelik şu anda çıkan sonuç 138 bin liralık e, tazminat davasının devamıydı. E, i̇zlemeye devam edeceğiz diyelim. Hatta Can Atalay'la konuştuğumuzda bu e, bir tür eleştiri olarak bile okunamaz mı diye sordum. E, avukatlar öyle olmadığını söylüyorlar. Örneğin e, Can Atalay en azından e, bu bir artık kriterdir Soma davası için diyor kabaca düşündüğümüzde de. Gül Kireçka'ya da meselenin hakikaten oldukça yavaş ilerlediğine vurgu yaptı. E, 38 öğrencinin daha kimlik tespiti de devam ediyor bu arada. Bu eyleme katılan pek çok öğrenci vardı. Biraz gelişi güzel devam eden ve e, gelişi güzel açılmış davalardan bahsediyoruz. Dikkat çekici tarafları böyleydi. Evet dosyamızı kapatıyoruz dedik. Teknik masada Ömer Şahin'le birlikteydik. Ben Seçil Türkkan. Önümüzdeki ay Eylül 2018'de yine burada olmayı planlıyorsam o nöbeti. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.